Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selamu ve selamu ala Resulü'nle Muhammedin. Ve ala, ala alihi ve sahbihi ecma'l. 13. madde. Savaşa en yakın düşmandan başlamanın gerektiği. Allahuteala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Kafirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar size bir sertlik bulsunlar. İbn-i Kudame şöyle der. İbn-i Kudame Rahmiullah İbn her kavim kendisine en yakın olan düşman ile savaşır. Başta altında şöyle der. Burada asıl olan Allahu u Teala'nın ey iman edenler kafirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar size bir sertlik bulsunlar buyruğudur. Çünkü en yakın olanlar en yakın olanın zararı daha büyüktür. Onunla savaşmak hem onun hem de ondan sonrakilerin zararını önder. Onu bırakıp uzaktaki düşmanla savaşmak en yakın düşmana Müslümanları vurmak için hazırlık yapma fırsatı verir. İbn-i Hudam'a er rahmetullah sözünün davamında şöyledir. Ancak eğer ki savaşa uzak düşmanla başlamak konusunda bu uzak düşmanın Müslümanlar için şerrinden daha çok korkulan bir durumda olması veya bu uzak düşmandan savaşa baş başlamakta Müslümanlar için daha fazla maslahatın bulunması ya da en yakın düşmanla aralarında bir anlaşmanın bulunması gibi bir özü olursa, savaşa uzak düşmanla başlamakta bir sakınca yoktur. Şimdi ee, bu şeyhin anlattığı şey ya eyuha Ladin âmanu, qātiru Ladin, yalūn kum min al Ey iman edenler, size yakın olan kafirlerle savaşın ve onlar size bir sertlik bulsunlar. Ayet kelimesi, bu <gülüyor> aynı zamanda Allah azze ve celledenin Medinadaken Peygamber el-selātu ve sallama, Ya eyuha Nabiyyu, jahid al-kuffāra wal-munāfiquin wa ghlẓu Ey Nabi, kafirlere ve münafıklara karşı savaş ve onlara karşı sert ol buyrugudur. Bu ayet kelimelerden yola çıkarak alimler Müslümanların ilk yapmaları gereken kendilerine yakın olan kafirlerle savaşmaları, kendi bulundukları bölgeye en yakın olan kafirlerle savaşmalarının olduğunu söylemişlerdir. Niye? Bunun birinci sebebi Allah azze ve celle'nin bu konuda kesin emri ve Vesselam'ın bu konudaki uygulamasıdır. Öyle değil mi? Önce Mekke'dekilerle başladı, en yakın olan kafirle başladı. Daha sonra çevredeki kafirlerle ne yaptı? Daha sonra çevredeki kafirlerle devam etti. Şimdi yalnız burada i̇bn Kudamen'in Hudame'nin de sözünü ettiği nokta, hikmet noktası var. Yani tamam emir böyle, emirde problem yok. Peki bu emrin hikmeti ne? Bu emrin hikmeti şu, çünkü sen yakın olan kafiri bırakıp uzak olan kafire gittiğin zaman, yakındaki kafire kuvvetlenme, kuvvet hazırlama imkanı veriyorsun ve sen yokken seni içeriden vurup perişan etmesine ne yapıyorsun? Perişan etmesine yer hazırlıyorsun, öyle değil mi? Hikmet olarak da bu zikredilmiş. Ayrıyeten başka bir hikmet daha zikredilecek olursa şöyle denir, Müslümanlar direkt yakın kafirden zarar gördükleri için yakın kafire karşı onları cihada teşvik ettiğin zaman bu onların nefislerinde daha çok yer bulur. Niye? Çünkü insanoğlu intikam duygusuyla yaratılmıştır. Yakın kâfirler de Müslümanlara her zaman eziyet ettikleri için o intikam duygusunun da vermiş olduğu bir şeyle insanlar daha çabuk cihada elverişli olur. Peki dikkat ederseniz İbn-i ve burada şöyle bir şey dedi. Lakin uzakta olan düşmanın zararı daha eğer şedid daha tehlikeli ise yakında olan belli bir süre terk edilir, uzakta olana gidilir. Bu cümle ve bu konu şu anda asrımızda en büyük menheş problemlerinden bir tanesi bu. Ne demek en büyük menheş problemlerinden bir tanesi? Müslümanlar içinde bulundukları bölgelerin kafirlerine karşı mı cihad edecekler? Yoksa Müslümanlar büyük düşmana karşı, büyük kafire karşı mı cihad edecekler? Şu anda sahada cihad eden Müslümanlar, Allah onları korusun, sabit kılsın. Onların yaygın olan kanaatlerine göre Müslümanlar bugüne kadar dünyada yerel mürtetlerle uğraşaraktan enerjilerini sarf ettiler. Ondan dolayı bütün Müslümanların bir araya gelip asıl bu kafir yöneticilere destek veren, bu kafir yöneticilerin arkasında destek duran ülkeyle savaşmaları lazım. O da şu an itibariyle yani bu fikri savunanlara göre şu an itibariyle Amerika'dır. Bu sürekli değişebilir. Şimdi bu tezin gerekçesi nedir? Bu tezin gerekçesi şudur. <gülüyor> Mesela diyor ki karşımızda bir tane kafir bir yönetim var. Bütün Müslümanlar güçlerini birleştirdi, savaştı. Tabi bu görüş sahiplerinin görüşünü söylüyoruz ha. Bütün Müslümanlar bir araya geldi savaştı, bu görüş e, bu yönetimi düşürdü al aşağı etti tamam mı? Peki bu yönetimi al aşağı ettikten sonra ne olacak? Sen yönetimi eline alacaksın. Bu büyük süper güçler başka bir kafiri senin karşına koyacaklar, ona destek verecekler, gene seni alt edecekler. Afganistan'da olduğu gibi mesela anlatabilir miyim? Veya dünyanın Rusya'da diyelim olduğu gibi dönem Müslümanlar kazandı, sonra başına bir kukla getirdiler ona destek verdiler. Gene Eşe oldu, savaş oldu ve işin kötü tarafı. Bu savaş çok kötü oluyor çünkü karışıklık var. Yani karşıdaki adam da namaz kılıyor, karşıdaki adam da oruç tutuyor. Tamam müşrik olabilir, bunda problem yok ama her akıl sahibi bilir ki yani bir insan asli kafirle cihad etmek, bir de namaz kılan, senin gibi Kur'an okuyan adamla cihad etmek çok karışık bir olay olur. Yani insanların kafasında bir karışıklığa sebebiyet verebilir. Adam senin karşısına gidiyor ki, hadi ben İslam'ı ilan ettim. Ben de şeriatla hükmedeceğim. Ne yapacaksın? Doğal olarak insanlara bak o da artık şeriatla hükmediyor, sen ne yapacaksın diye. Yani karışıklık ortamı daha müsait. Ama bu süper güç konumunda olan asri kafirler yani hiç İslam dinine girmemiş olanlarla e, bu adamlarla savaşta böyle bir problem ne? Böyle bir problem pek görünmüyor. Bir bu görüşün sahipleri var. Yani maslahatı esas alıp da, vakayı esas alıp da asıl olan bugün dünyanın süper güçlerine karşı Müslümanların belli bölgelerde toplanıp, güçlerini birleştirip savaşmalarıdır diyen görüş var ki sahadaki Cihad edenlerin temel görüşü de şu anda bu. İkinci bir görüş, hayır Allah azze ve celle'nin emri her topluluk kendi içinde yaşadığı bölgede cihad etmelidir. O, o oranın yönetimine karşı ikinci görüş savunanların e, görüşü. Ayetler bunu göstermektedir ve bütün Müslümanlar artık sadece bir bölgeye istira edilmemiştir. Bütün dünya bölgeleri Müslüman, önceden Müslümanların yaşadığı bütün bölgeler istila edilmiştir. Ha yerel kafir, ha işbirlikçi kafir, ha dışarıdan gelmiş kafir. Yani rakı, e, rakıyla vodka arasında fark yoktur, kafir kafirdir. İster yerli olsun ister ithal olsun fark etmez e, diyorlar. Ondan dolayı herkesin kendi bulunduğu bölgede gücünü kuvvetini birleştirip e, ne yapması lazım? Oranın şeyine karşı savaşması lazım. Peki bu görüşlerden hangisi daha racih olan? Yani tercih edilmeye en evlâ olanlar konu olan hangisi? Aslında kitabın içindeki dersleri şöyle bir baştan sona dinlediğimiz zaman hangi görüşün daha mantıklı olduğu veya hangi görüşün daha tercih şayan oldu zaten açığa çıkıyor. Ama şöyle bir toparlayacak olursak tamam bu ikinci görüşü savunanlar görüş olaraktan belki şerai bazı esaslara dayanıyor olabilirler ama şerai naslar vakadan kopuk bu şekilde anlaşılamaz. Bir de bunun neyi vardır? Bir de bunun vakası söz konusudur. Ondan dolayı bugün baktığımız zaman 20 yıldır veya 30 yıldır kendi yaşadıkları ülkelerde e, cihada sarılanlar e, belli başlı sebepler olmakla beraber ama genel sebep e, nedir? Bunun mümkün olmaması çünkü birilerinin kabdasında söz konusu olduğundan dolayı e, şey olmuyor. Cihat bir şekilde verim elde etmiyor ve Müslümanlar feşale uğruyorlar. Ama dünyanın süper güçlerinden karşı savaşmak da aynı böyledir. Ancak ne şartla? Aslında mevzu sünnetullah'a dönüş mevzusudur. Müslümanların kendilerini sağlama aldığı bir yurtları olur önce, öyle mi hicret demiş olduğumuz ameliye gerçekleşir. O ameliyeden sonra, ister artık dünyanın süper gücüne mi savaşıyorsun, kendi yörel yönetimine mi savaşıyorsun, artık ne yapıyorsan yani o onun şeyidir. Ama asıl birinci adım olması gereken Müslümanların mallarını ve canlarını emniyet altına aldığı kendi yurtları. Ha bu yurt illa Medine gibi olmayabilir. Yani illaki Medine gibi her şeyi belli olan bir yer olmayabilir. Yeter ki Müslümanların kendini sağlama alabileceği değil mi bir yer söz konusu olsun. Bu yerden sonra artık ilim mehli veyahut da işte komutanlar bir araya gelirler. O anın vacibi neyse, o anda gerekli olan savaş neyse, ona göre karar verilip ne yapılır? Savaşlayabilir. Zaten bunun içinde çok çok da böyle bir e, ekstra bir şeyler yapmaya gerek yok. İşte e, ilim ehli, şuura ehli vesaire bir araya gelsin, toplansın, korusun. Zaten sahada şu anda cihat sahaları var, cihat meydanları var. Ve bu Müslümanlar kendi namuslarını kendi özlarını, kendi bölgelerini koruyorlar. Khassaten İslam devletinin kurulup da kafirlerin girmesiyle yıkılan bölgeler için geçerli olan bir şey. Burada Müslümanların el birliğiyle İslam devletini tekrardan iade etmeleri onların üzerine nedir? Onların üzerine vacip olandır. Ama diyelim bakıldı ki hiç şey yok yani hiç böyle bir umut dahi söz konusu değil. O zaman işte ilim ümmetin önderleri hem ilmi hem askeri anlamda önderleri ümmet hakkında oturup ne yaparlar? Karar verirler. Evet. Yukarıdaki ayetim testlerinde i̇bn şöyle der. Allahu Teala Müslümanlara en yakından başlayarak kafirlere karşı cihad etmelerini emretti. Bu nedenle Rasulullah Arap, Arap adasında kafirlerle cihada ilk olarak müşriklerden başladı. Bu savaşlar esnasında Allahu Teala Medine, Tayyip, Yemame, Mekke, Hayber, Hadramut ve Yemen gibi yerlerin fethini nasip etti. Ve bu fetihlerden sonra insanlar kabileler halinde fevç fevç İslam'a girdiler. Rasulullah bundan sonra ehli kitap ile savaş için hazırlık yapmaya başladı. Bu hazırlıktan sonra ilk sefer Rumlar için planlandı. Çünkü Arap Yarımadası'na en yakın olan kafir, en yakın olan kafirler Rumlardı. Bu sıra bu şekilde devam etti. Daha sonra Ebubekir radıyallahu anh hal, e, halife oldu. Ebubekir radıyallahu anhu halifeliği döneminde bu sırayı korudu. ve ilk olarak mürtedler ile cihada başladı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Müslümanlara en yakın düşman olarak mürtet tayfa ortaya çıkmıştı böylece riddet ehlini tekrar İslam'a döndürdüler vermedikleri zekâda aldılar ve Allah'ın hakkı olan orada ilan yilan edildikten sonra Abu Bekir tekrar Rum ve Fars üzerine orduyu hazırladı Abu Bekir cihat konusunda buhak yolu buhak yolu ve sırayı takip etti Allah azze ve celle ona da fetihler nasip etti Romu ve Farsı hizmete uğrattı asullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden bildirdiği gibi Onların hazinelerini aldı ve Allah bundan infak etti. Ebubekir'in radıyallahu sonra en yakın kafirlerle, kafirlerle cihat sırasını Ömer radıyallahu devam ettirdi. Allah azze ve celle Ebubekir'e fetihler verdiği gibi Ömer'e de fetihler nasip etti. Ona yardım etti. Allahu Teala Ömer'in eliyle kafirleri, altları ve münafıkları kahretti. İbn Kesir dağında şöyle der. Ne zaman bir millete galip gelseler onlardan bir sonrakine, bir onlardan bir sonrakine geçiyor. Sonra onları takip eden zalim ve facirlere intihal ediyorlardı. Bunu da Allah-u Teala'nın ey imanlarına, kafirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar size bir serpik bulsunlar, emrine itaat için yapıyorlardı. Bu da nedir? i̇bn Kesir rahimahullah, bunu e, Müslümanların bu uygulamasını da, yani selefin de bu ayetten bunu anladığını ifade etmek için bazı ne yaptı? Deliller verdi. Gerek Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Gerek ondan sonra sahabenin uygulamasından, yani en yakın olan kafirlerle iş yapmasının bu zikredilen, e, şeye, bu zikredilen maddeye delil olduğuna dair şeyh bunu ne yaptı? Şeyh bunu zikretti. Evet, devam et. 13. madde anlaşıldı, öyle değil mi? Yani Müslümanların kendilerine en yakın olan kafirden savaşa başlamaları lazım denilen madde. Evet. 14. madde. Bir güç arkasına sığmış olan mümteni mürtetler ile savaş, asli kâfirler yapılan savaştan daha önceliklidir. Bunun sebebi, mürtedin asli kâfirden daha tehlikeli olması... Tamam, bir... burada duralım. Şimdi mümteni nedir? Önce kim bize mümteniyi açıklayacak? Ya kendisinin kuvveti olan, ya da bir kuvveti sen Sığınan. Bunun karşılığında ne var, zıddında ne var? Maktur aleyhi var. Öyle değil mi? Makdur aleyhi ne demek? Müslümanların kabdasında olan, yani diledikleri zaman yargılayabilecekleri ve İslam hadlerini infaz edebilecekleri, tenfiz edebilecekleri şekilde. Yani insanlar İslam'ın savaş ve İslam'ın hadlerini uygulama, yargılama <gülüyor> noktasında ve savaş noktasında insanlar iki kısma ayrılırlar. Ya mümteni'dirler veyahut da maqdur aleyhi'dirler. Maqdur aleyhi demek yani maqdur aleyhi, maqdurun aleyhi, onun üzerine güç yetirilebilen demektir. Yani kelime manası makdur aleyhi onun üzerine güç yetirebilendir. Ne demektir makdur aleyhi? Müslümanların kabdasında olan. Yani Müslümanların kabdasında olandan kasıt nedir? Müslümanların diledikleri zaman onu yargılayabilecekleri ve onda Allah'ın hükmünü temfiz edebilecekleri adam demektir. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İkinci kısım kimdir? Mümteniadır. Mümteni ise Müslümanların kabdasında olmayandır. Yani Müslümanların diledikleri zaman onu ele geçirebilecekleri. Diledikleri zaman onu yargılayabilecekleri bir, bir adam değildir. Peki bir insan nasıl mümteni olur? Aslında Murad'ın verdiği cevap bunu cevabı. Yani bir insan nasıl mümteni korumuna düşer? Müslümanların kabdasından onu yargılama ve ona İslam'ın hükmünü uygulama noktasında Müslümanların elinde olmaz. Bir insanın ya kendi kuvveti vardır, o kuvvetin arkasına sığınmıştır. Yani kendisi bir taifedir, bir topluluktur. O toplulukla Müslümanlara karşı imtina ediyor, onların hükmüne gelmiyor. Veyahut kendi gücü yoktur. Gitmiştir güçlü olan birinin gücünün arkasına sığınmıştır. Öyle mi? Sığındığı bu güçle de ne yapıyor? Sığındığı bu güçle de e, kendini Müslümanlardan koruyor mesela. Örneğin diyelim ki devlet mümteniyedir Müslümanlara karşı. Sistem mümteniyedir. Niye sistem mümteniyedir? Çünkü sistemin kendi gücü vardır. Ve sistem bu gücün askerinin, polisin arkasında her sistem için geçerlidir bu. Yani tüm devletler için geçerlidir. Onun arkasına sığınmıştır. Peki vatandaş? Vatandaş da mümtenidir. Neden dolayı? Çünkü vatandaşın kendi toplu olarak gücü olmasa bile devletin gücünün arkasına sığınarak İslam'dan imtina ediyor. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki şimdi bir adam hırsızlık yapıyor. Sen şimdi bu adama sen diyorsun ki ben Müslümanım. Bu da diyor ben Müslümanım sözde. E, İslam'ın hırsızlık hakkındaki hükmü nedir? Mesela bellidir. Öyle değil mi? Ya e hadi gel bakalım bu adama İslam'ın hükmünü uygulayabiliyor musun? Uygulayamazsın. Peki uygulamaya kalkarsan örneğin, misal veriyorum uygulamaya kalkarsan bu adam ne yapacaktır? Devletin gücünün arkasına yani devletin anayasasının kanunlarının arkasına sıkınacaktır öyle mi? Bak şimdi bu da mümteni korumuna düştü mü? Bu da mümteni korumuna düştü. Peki mümteni ve mağdur aleyhinin İslam'da zikredilmesinin sebebi nedir? İslam'da zikredilmesinin sebebi şudur. Bir kişi mağdur aleyhi ise ona hüccet ikamesi yapılır. Onun hakkında tekfirin engelleri var mıdır? Tekfirin şartları yerine gelmiş midir ona bakılır. Ve tabi buna binaen de e, tekfirin gereği olan artık işte öldürmedir, malını almadır, mirasçı kılmamadır vesaire, Tekfirin o getirisi yani tekfirin akabinde gerçekleşen hükümler ona ne yapılır? Hükümler ona uygulanır. Şayet kimse bu adam maqdur aleyhi olan bir adamsa uygulanır. Ama bir adam mümteniyse bunlara bakılmaz. Niye? Çünkü sen buna hücceti ikame etmen, bununla oturup konuşman şüphesini izale etmen. Bunlar ancak kimin için geçerlidir? Bunlar ancak mahdur aleyhi olan insanlar için geçerlidir. Ha öbürü nedir? Öbürü içinde bulunduğu taifenin hükmünü alır. Yani mümteni olan adam. böyle ikrah altında olsa bile, yani böyle gerçekten ikrah altında biz onu ikrahta mıdır değil midir bilmediğimiz için o adam nedir? İçinde bulunduğu taifenin hükmünü alır. Hakkese bu konuyla alakalı bir durum. Mesela diyelim ki bir asli kafirler var. Bir de bir grup insan var, bunlar mürted oldular, İslam dininden çıktılar. Şimdi Müslümanların öncelikle birinci madde ne dedik? Yakın kafirlerle savaşması lazım. E mürted nedir zaten? Mürted İslam dinini önce kabul eden, ondan sonra İslam dininden küfür sözü, fiili veya itikadıyla İslam dininden çıkandır. Öyle değil mi? Mürted olunca doğal olarak önce Müslüman diye yanın başımızdaydı, şimdi mürted oldu. E ne oldu? Yakın kafir durumuna düştü. Değil mi? Her mürted yakın kafir konumundadır. Ha. Bu adam yakın kafir, mürtedin yazadın gücü yoktur, yani tektir. Membed deledi nehu? Fakto Kim dinli değiştirirse onu ne yapın diyor Peygamberimiz. Onu öldürün. Başka bir hadis Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ne diyor? Başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatu Vesselam diyor ki: La Yahillu demumri im muslimin illa biyehdathlas. Müslümanın kanı ancak üç şeyden biriyle helal olur. O da bir denedir. Kişinin İslam dininden sonra ne yapması? İslam cemaatini terk edip mürted olmasıdır. Tabi burada İslam cemaatini terk etmek, cemaatten çıkmak gitmek değil. Yani burada İslam cemaatini terk etmek, İslam dinini yapmaktır? İslam dinini bırakmaktır. Çünkü bazıları yanlış yorumluyorlar. Hani e, cemaatlerine her ayrılığını tekfir edip mürted e, muamelesi uyguluyorlar. Allah muhafaza. ha Böyle bir adam hem en yakın kafir konumunda, şimdi ya gücü yoktur, o zaman zaten Müslümanlar buna Allah'ın hükmünü uygular. Sadece Müslümanların gücü varsa. Veyahut da kendi bütün mürtedler bir araya gelirler. Bir güç oluştururlar, bak gene mümteni oldu. Veya kendi güçleri yoktur, giderler başka bir kafirin arkasına sığınırlar. Bak gene ne oldular? Gene mümteni durumuna düştüler. İşte bu tip mürtedlerle savaşmak nedir? Bu tip mürtedlerle savaşmak, asli kafirlerle savaşmak savaşmaktan daha evredir. Şimdi aslında belki şöyle bir sorayım. Peki önceki ile bunun arasında ne fark var? Yani o da dedik yakın kafirlerle savaşacağız, bu da dedik yakın kafirler savaşacağız. Aradaki fark ne? Aradaki fark şu. Çünkü bu şeyh yani şeyh Abdülkadir ibn Abdülaziz, Bugün var olan yönetimleri asli müşrik yönetimler olarak kabul etmiyor, Mür, mürtet yönetimler olarak kabul ediyor. Bu da nedir? Tabi bu bir istihattır. Yani dünyadaki bazı Müslümanlar bugün var olan yönetimleri asli şirk yönetimleri olarak kabul ediyorlar. Bazı Müslümanlar da var olan yönetimleri riddet yönetimleri olarak kabul ediyorlar. Mürtet yönetimler olarak kabul ediyorlar. Tabi buna binaen yani bu bir yönetimi mürtet yönetim kabul etmek veya asli küfür yönetimini kabul etmeye binaen bir takım hükümler değişiyor. Onu da nerede göreceğiz? Onu da fıkıhta cihat babında ne yapacağız? Onu da fıkıhta cihat babında göreceğiz. Ama hükümler değişiyor çünkü asli kafir ile mürtedin arasında ne vardır? Asli kafir ile mürtedin arasında fark vardır. İslam'ın ahkamı neyinden? İslam'ın ahkamı yönünden. Peki bu e, ayrılık, yani bir grup Müslüman'ın bunları asli kafir görmesi, bir grup Müslüman'ın da bunları mürted bir taife görmesi bu ayrılık, bu fikirdeki ayrılık e, dinlerin ayrılmasını, itikatların ayrılmasını gerektirir mi? Asla gerektirmez. Bu tamamen nedir? İçtihadi bir yaklaşımdır. Bu tamamen nedir? İçtihadi olan bir yaklaşımdır. Sonuçta ikisi de bu taifeyi kafir görüyor. Öyle mi? Asıl olan budur. Yani bu taifeyi küfür taifesi görmekte. Ama bir taife diyor ki bunlar ilk başlarında La ilahe illallah deyip İslam dinine girdiklerini zannediyorlar. Sonra İslam dininden işte Allah'ın dedikleriyle hükmetmemek, dinle alay etmek, Allah'ın kanunlarını değiştirmek, kafirleri dost edinmek gibi küfür illetleriyle İslam dininden çıkıyorlar. Tabi birinci hallerini İslam kabul ettiği için ikinci halini otomatikman ne kabul ediyor? Riddet. Çünkü İslam'dan sonra küfür ameli yapmak kişiyi ne kılar? Kişiyi mürtet kılar. Öyle değil mi? Yani Müslüman olduktan sonra kafir olmak nedir? İsmi mürtedliktir. Peki racı olan nedir bugün? Bugün racı olan bu yönetimlerin Riddet yönetimi değil de, racı olan bu yönetimlerin asli küfür yönetimleri olmasıdır. Belki İslam yönetimlerinin yani hilafetlerin kaldırılması döneminde, ilk dönemde yönetim mührted yönetimi olabilir. Belki ondan önce kafir olsan hani İslam hilafetine biz Müslüman hükmüyle hükmediyoruz ya, asır olan İslam'dır bunlar da. Sonra diyelim ki işte şey yaptılar, e, İslam'ın hükümlerini değiştirdiler. O zamanın zaten Şeyhul İslam mesela Mustafa Sabri Efendi, Osmanlı dönemi için söylüyorum, bu yönetimin mürtet bir yönetim olduğunu fetva veriyor. Yani var olan yönetimin, aynı zamanda halkın, yönetimi destekleyen halkın da riddet tayfesi olduğunu söylüyor. Ama zaman geçmekle beraber artık bunların çocukları hiç Müslüman olmadılar. Yani gerçek İslam'la değil, hep şirkle tanıştılar. Yani aynı Mekkeli müşrikler gibi. Nasıl ki Mekkeli müşrikler ilk dönemlerinde muvahhiddiler, mürtet oldular, öyle değil mi? Sonra üzerlerinden zaman geçmekle doğan çocuklar artık reddeti yani küfrü İslam diye tanıdıkları için hiçbir zaman mürted olmadılar. Müşrik olarak yetiştiler. Öyle değil mi? Asli kafir olarak yetiştiler. Bugünkü yönetimler de böyle. Tamam olabilir. Bunların babaları bir dönemde mürteddi. Yani Müslüman hükmündeyken hükmen Müslümandılar. Küfür amellerini yaparak da mürted oldular. Ama çocukları hiçbir zaman gerçek İslam'la tanışmadı ki. Bunların doğan çocukları hep neyle tanıştılar? Şirkle tanıştılar, öyle değil mi? Doğal olarak da şirk üzerine büyüdüler. E onların çocukları, da bizim dönemimize geldiğinde artık İslam diye La İlahe dedikleri şey, şirkin ta kendisi. Yani La İlahe İllallah diyerek kast dedikleri şey, Ebu Cehil'in dininin ta kendisi oldu. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı böyle. Ama bu konuda aşırıya gidip, sanki bu ihtilaf dinleri ayrılmasını gerektiren bir ihtilaftır Allah muhafaza. Bu nedir? Bu ihtihaden olabilecek bir nedir? İhtihaden olabilecek bir ayrılıktır. Mesela ne diyebilir bir adam? Bunlar mürtetti. Bunların çocukları da mürtet mi? Mürtet. İslam'da çocuğun hükmü nedir? Babanın hükmüdür. Yani anne baba buluğa arana kadar e tamam riddet üzere büyüdü. Riddetle devam etti. Onun çocuğu da babasına tabi olarak mürtetti vesaire. Bu şekil bir e, yorum yapılabilir. Ama biz ne diyoruz? Racih olan bugünkü yönetimler nedir? Asli şirk yönetimleridir. Çünkü zaten hiçbir zaman İslam'la tanışmamışlar var olan İslam da zaten Mekkeli müşriklerde olan ve ona hiçbir zaman ziyade etmedikleri. yani. Hatta Bilakis Mekkeli müşriklerinkinden azalttıkları şey. Azalttıkları e, İslam'da denilirse İslam. Evet. Bunun sebebi müktediin. Şimdi neyi anlatacağız? Neden dolayı mürtet asli kafirden daha önce savaşılması gerekir? Şimdi bunu anlatacağız. Yani şimdi biri şu soruyu sorabilir. Niye mürtedin mesela illa mürtetle hemen savaşmak gerekiyor da asli kafiri niye erteleyeceğiz yani diye bu sorunun cevabını vereceğiz şimdi. Bunun sebebi mürtedin asli kafirden daha tehlikeli olması ve dinde asli kafirden daha büyük günahı işlemesidir. Şeyhülislam İbn Taymiye rahimehullah şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde mürtedlerin cezasının asli kafirlerin cezasından daha ağır olduğu sabittir. Bu birkaç yöndendir. Bu yönlerden birisi Mürtedin her halükarda öldürülmesi, onlardan dizenin kabul edilmemesi ve onlar ile zimmet akdenin yapılmamasıdır. Bu hükümler asli kafirden hükümlerinden farklı ve daha ağırdır. Bu yönlerden bir diğeri ise mürtedin savaşmaya güç yetiremeyen aciz bir kişi dahi olsa asli kafirdeki hükmün aksine öldürülmesidir. Savaşmaktan aciz olan asli kafir Hanefilere, Malikilere, hambelllere ve ulemanın çoğuna göre öldürülmez. Bir diğer yön ise mürtedin mirasından Müslüman yakınının alamaması ve yine Müslüman yakınından kalan mirasla da, da mürtedin hak sahibi olmamasıdır. Ayrıca nikah akdi de asli kafirin aksine mürted ile caiz değildir. Hatta yine asli kafirin aksine mürtedin kestiğinin yenilmesi haramdır. Şeyhülislam rahimullah başka bir yerde şöyle der. Riddet küfrü icma ile asli küfürden daha büyüktür. İbn-i Teymi'ye başka bir yerde de şöyle der. <gülüyor> Ebu Vekir radiyallahu ve sahabe asli kafirden önce Mürtet ile cihada başladılar. Çünkü Mürtet ile yapılan bu cihatta Müslümanların ülkelerin bütünlüğü korundu. Ayrıca İslam'dan çıkmak isteyenler de yeniden İslam'a döndürüldü. Oysa ki o dönemde asli kafirle ve diğer müşriklerle yapılan cihatta istenen hedef Müslümanların topraklarının müdafaa ya da Müslümanların o anki sayılarını korumak değildi. Aksine yeni fetihler ve yeni kavimlere İslam'ın taşınması indi. Ancak şu muhakkak ki önceden fethedilen yerlerin ve önceden dine girmiş insanların korunması, sonraki yapılacak fetih hareketlerinden öncelikli ve önemlidir. Şimdi burası anlaşıldı değil mi? Asli e, kâfir ile mürtet arasındaki fark nedir? Asli kâfir henüz hiç İslamı tanımamış, öyle değil mi? Fakat mürtet önce İslam dinini tanımıştır ve İslam dinini tanıdıktan sonra İslam dininden dönmüştür. Yani o zaman nedir? Hakkı tanıdıktan sonra haktan yüz çevirdiği için. Asli kâfirden neden Asli kâfirden daha şiddetlidir. Yani normalde mürtedin en büyük cürmü budur. İslam dinini tanıdıktan sonra İslam'dan dönmüştür. İkinci mevzu, asli kâfir İslam dinine saldırdığı zaman insanlarda çok büyük tesir etmez. Çünkü düşmanın, düşman hakkındaki sözü çok da önemli değildir. Yani mesela diyelim ki ben bu adamı sevmiyorum örneğin. Bu adamla benim aramda bir husumet var. Ben bu adam hakkında konuştuğum zaman senin için çok para etmez. Çünkü biliyorsun benimle bunun arasında düşmanlık var. Adaletli olmayacağımı zaten önceden kestiriyorsun. Ama ben bunun dostuysam, sen beni bunun dostu biliyorsan ve benim bunun dostluğundan ayrıldığım sana gizliyse ve ben bunun hakkında konuştuğum zaman ister sen acaba hemen düşünüyorsun ya bunlar iyi dostu bu adam bunun hakkında konuşuyorsa acaba bunda bir şey mi gördü diye. Veya karşılıklı husumetimizi bilmiyorsun sen. Ben diyelim ki bu adamdan ayrıldım. Sen şimdi düşünüyorsun, diyorsun ki acaba bu bundan niye ayrıldı? Kötü bir şey mi gördü? Yani bir yanlışı mı var bu adamın? diyorsun. Mürtedin durumu da aynı böyle. Yani mürtet İslam dinine girdikten sonra İslam'dan ayrıldığı için dışarıdaki insanlara karşı yaptığı propaganda hem diliyle hem de haliyle yaptığı propaganda, asli kafirin yaptığı propagandadan daha tesirli. Niye? Çünkü bu adam senin yanından çekip ayrılmış, gitmiş. Doğal olarak konuştuğu söz daha etki ediyor. Yani bu demek biliyor gördü kardeşim bu onların içindeydi vesaire diyor adam. Herkese bu adamın hali bunu da ifade eder. Yani adam düşünüyor ya bu bunlardan niye ayrıldı ki diye. Hatta bu ehli kitabın Müslümanlara karşı oynanmış olduğu bir oyundu. Öyle değil mi? Ve çalı taifetin ahli kitabı değil. Ayet kelimeler ne diyordu Ali İmran suresinde? Aminu billezî unzile alallezîne âmenû vecce'en nehari ve kfurû âhireh leallehum yercûun. O iman edenlerin yanına gittiniz gündüz iman ettik de akşam da kafir olun ki umulur ki dönerler. Şimdi bu habis Yahudilerin bir planı. Önce geliyorlar biz Müslüman olduk diyorlar. İki gün sonra biz biz Müslümanlığı bıraktık biz gene Yahudiiz diyorlar. Tabii insanlar düşünüyor ya bunlar ehli kitap olan adamlar. Bunlar gitti demek ki Muhammed aleyhissalatu vesselam bir problem gördü ki bunlar. Ee, Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın dinini bıraktı diye. Bak, öyle mi? Bu Yahudilerin habis planlarından bir tanesi. E tabi doğal olarak de hemen hemen buna yakın. Yani şimdi döndüğü zaman, ha demek ki bu adam bir problem gördü ki bu dinde. Bundan ne yaptı? Bundan döndü, çekti gitti diyor. Bu yönlerden, yani Mürted'in İslam'ı tanıyıp dönmesi ve Mürted'in dönmesini İslam'a hem diliyle hem haliyle verdiği zarar, Mürted'i asli kafirden daha şiddet hale ne yapıyor? Asli kafirden daha şiddet hale getiriyor. Ha bunları bir kenara bıraksak İslam'ın mürtet hakkındaki uygulamasına baksak. <gülüyor> Hakkınızı helal edin. İslam'ın mürtet hakkındaki uygulamasına baksak mesela bir, Mürtet her halükarda öldürülür ama asli kafir öyle değil. Asli kafire gidersin, davet yaparsın vesaire. Mürtedle e, zimmet akdı yapılmaz ama asli kafirlerle zimmet akdı yapılabilir? Yapılabilir. Tabi bu hükümlere yani İslam'ın bunlar hakkındaki hükümlerine baktığımız zaman görüyoruz ki İslam'ın mürtedler hakkındaki vermiş olduğu hüküm asli kafirlere vermiş olduğu hükümden çok çok daha nedir? Çok çok daha ağırdır. Sebebi nedir dediğimizde? Sebebi de saydığımız iki madde. Bir, mürtedin İslam'ı tanıdıktan sonra dönmüş olması. iki mürtedin hem diliyle hem haliyle İslam'a verdiği zarar Askeri kafenin verdiği zarardan çok çok daha büyük olmasıdır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Sahabe mürtetler ile cihada <gülüyor> başlanması konusu üzerinde icma etmişlerdir. Ebubekir Abdullah'ın halife olduğu dönemin başlarında Ustama bin Zeyd'in ordusunun Rum üzerine gönderilmesi yukarıda belirttiğimiz sahabe icması hakkını bir şüphe uyandırmaz. Çünkü bu ordunun Rum üzerine gönderilmesini Resulullah sallallahu ve sellem vefatından kısa bir süre önce emretmişti. Ebu Bekir radıyallahu de bu ordunun Rum seferine kaldığı yerden devam etmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri gereği yaptı. Hatta bu ordunun Rum üzerine gönderilmesi Öbekir Bekir radıyallahu anh'ın ile savaşmasına engel olmadığı gibi bu ordunun gönderilmesiyle büyük bir hayırda meydana gelmişti. Çünkü o sıralarda insanlardan bazı dinden dönmüş ve bir kısmı da dinden dönmeyi düşünüyordu. Ama Nima e gönderilen ordu onları bu kötülükten engelledi. Evet. Şimdi normalde İkinci mevzu, İslam'da bir, bir şeyi elde etmek, bir de bir şeyi korumak vardır. Öyle değil mi? Yani mesela diyelim ki bir, bir şey elde edersin, iki, bir, o, bir şey, o şeyi korursun mesela. Bir şeyi elde etmek mi daha önemlidir, yoksa bir şeyi korumak mı daha önemlidir? Mesela soruyu şöyle soralım. Yeni Müslümanlar İslam'a kazandırmak mı daha önemlidir, yoksa var olan Müslümanları İslam üzerine korumak mı daha önemlidir? Korumak İslam. daha önemlidir. Öyle değil mi? <gülüyor> mürtetler de elde edildikten sonra elden kaçanlar konumunda oldukları için mürtetleri İslam dairesinde tutmak nedir İslam dairesinde tutmak daha daha nedir daha daha önemlidir yani mürtet olacak veya da insanları İslam dairesinde tutmak daha önemlidir. Çünkü niye? Dediğimiz gibi İslam'dan döndüğü zaman hem ee, bu bir kitlesel İslam'dan dönmeye neden olabilir. Yani insanların hani zaten kalbinde zayıf olan, dünya meyli olan insanların İslam dininden dönmesine sebebiyet verebilir. Hem de aynı zamanda nedir? Bu insanlar asli kafirlerin gözünde İslam'a halleriyle bile zarar veriyorlar. Niye bu adamlar Müslüman olduktan sonra döndü? Demek ki yani bu İslam'da bir problem var. Dedirtiyorlar. Sahabe de ne yapıyor? Sahabe de aynı böyle yapıyor. Lakin burada kafa karıştırabilecek bir mevzu var. O da nedir? Ebubekir radıyallahu anh'ın Üsa'a bin Zeydin ordusunun mürtetler olmasına rağmen Rum üzerine yollamasıdır. Rum üzerine yollamasındaki gaye Ebu Bekir radıyallahu anhın asli kafirlerle savaşı, mürtetlerle savaştan daha önce gördüğünden dolayı değildir. Ben Peygamber'in yola çıkardığı bir orduyu geri çevirmem dediğinden dolayıdır. Yani onların Peygamber'in emirlerine olan bağlılığından. Çünkü Peygamberimiz vefat etmeden bir ordu hazırlıyor, bu orduyu Rum üzerine gönderecek. Başına da Üsman Bey komutan yapıyor. O hasta oldu bu. Aleyhisselatu vesselamın hastalığının çok arttığı günler, bugünler. Resulullah sona vefat ediyor. Tabi ordu yerinde kalıyor. Öyle değil mi Resulullah vefat ettiği için? Şimdi Hazreti Ebubekir'in önünde iki tane yol var. Ya orduyu iptal edip orduyu mürtetlerin üzerine gönderecek veya Resulullah'ın yaptığı gibi orduyu ne yapacak? Rumların üzerine gönderecek. Hazreti Ebubekir, Rumlarla savaş mürtetlerle savaştan daha evladır diye orduyu göndermiyor. Hazreti Ebubekir ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın çıkarmış olduğu bir orduyu geri çevirmem. Ben onun emrine muhalefet etmem diyerekten ne yapıyor? Diyerekten ki Hazreti Ebubekir namazda imamken peygamber geldi diye imamlıktan imtina eden bir insan. Yani bu kadar peygamberin emirlerine karşı hassas, bu kadar peygambere karşı edep duyan bir insan. Allah ondan razı olsun. Ondan dolayı ne yapıyor? Orduyu yolluyor. Ama orduyu yollaması gene onu mürtedlerle savaştan alıkoymuyor. Yani orduyu yollamakla beraber kendisi yine ne yapıyor? Kendisi yine karşı savaş ilan ediyor ve gerçekten bu madde, yani mürtettlerle savaş, kafirlerle savaştan evladır maddesi Hz Ebubekir'in yapmış olduğu savaşlarla hikmeti açığa çıkıyor. Yani bir İslam'ın gücü ortaya çıkıyor. Yani İslam ani kendi gücü İslam kesinlikle haineti kabul etmez. İslam korku salıyor e, bu anlamda insanlara. İki e, dinden dönmeye müsait olan elverişli olan insanlar kendilerine bu aracılıkla ne yapıyorlar? Bu yolla bir çeki düzen veriyorlar. Ha demek ki İslam e, dinden döneni ne yapıyor? Dinden dönene karşı savaş ilan ediyor düşüncesiyle. E, ne yapıyor? Dinden dönme düşüncelerini değiştiriyorlar. Bu şekilde İslam'a ve Müslümanlara özellikle o Arap yarımadasına ciddi manada Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra bir e, şey veriyor. E, bir e, çeki düzen vermelerine sebep oluyor. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِللّٰهِ rabbil alamin.